ومن أَحْسَنُ قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوثي رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي Hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve şerr-ül umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle. Bugün Esma ve Hüsnâ derslerine devam ediyoruz. Elhamdülillah 37. dersteyiz. Bundan önce 87 isim işlemiştir. Bugün 88 isindeyiz. 88. Allah'ın güzel isimlerinden ismi olan El Cevad. El Cevad. Allah subhanahu wa taalanın güzel isimlerinden El Cevad. Cevad yine Kur'an içeriğimde geçmiyor ama hadiste geçiyor. Onun için ehl Sünnet alimleri cevadi Allah'ın ismi olarak kabul etmişler. Çünkü üçüncü kaynakta ceçiyor. Hadiste hadis, sahih hadislerde İbni Abbas'tan rivayet olan bir hadiste diyor Allah, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah'a ta'ala cevâdun yuhibbul cûdeh ve bu maaliye'l akhlaqi ve yekrehu safa sifaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah subhanahu wa taala cevaddir. Yuhibbu'l juda, cevad'l gida cevaf. Ondan sonra ne diyor? Yüksek ahlaklığı sever. Yüksek ahlak sahibi olmayı sever ve düşük ahlak, kötü ahlakları sevmez, buğz eder. Ve hadis sahihtir. Ee, birkaç kaynakta geçiyor, Mu'cam Tabarani'de geçiyor, ee, Abu Ni'im Hülya'da e, bunu rivayet ediyor. Bazı daha müsünetlerde geçiyor. Şeyh Albani de Allah rahmet eylesin. Bunu hasen derecesine çıkartmıştır. Evet, tasih etmiştir. Ben. Bir diğer hadiste <gülüyor> meşhur hadiste Ya ibadi inni harramtu zulme ala o Uzun hadiste geçiyor ya ey kullarım ben zulmü kendi nefsim üzerine haram kıldım. Siz de aranızda haram kıldınız o hadisin sonunda bazı rivayetlerde, bazı rivayetlerde yoktur, bazı rivayetlerde bu da var. ذَلِكَ bi anni jawadun majidun. Ben çünkü cevadım majidim. O hadis de Tirmiz'de geçirir ziyade. Bunu da bazı alimler zayıf demişler ama şiddetli zayıf değil. Birçok alim de buna hasen demiştir. Evet bu rivayette geçtiğine göre Ehl-i Sünnet alimi Cevad ismini Resulullah sallallahu aleyhi Allahu Teala'nın isimlerinden kabul etmişlerdir. Cevad nedir? Arapça'da ceyyit yani kötünün zıddıdır. Bu ceyyittir. Yani kötünün yidir yani. Kötünün ziddidir Buradan alınmış cavat. Cavat yani es-sehi. Bir adam cavattır. Raculun cavat yani raculun sehi. Sehi nedir? Yani cömert Cavatin anlamı nedir? Yani Türkçe'de cömert Çok comarttır. Cavat yani comartlıkla Cömert nedir? Kerem sahibi, ikram sahibi, eli bol. Bunu idam bilinen bir şahsına derler, bu adam çok cavattır. Çok comarttır ya yani. aslında da ben tam dilli şey etmedim, tahkik etmedim. Türkçe ki belki arasak köken olarak cavatten alınmıştır. Bizim Atalarımız Allah ola rahmet eylesin, yerlerini cennet eylesin, kusurlarından affeylesin. Onlar bir şeyi boşuna çıkartmaz demişler. Kaynağı dinden alırmışlar. Dil kurumu bir günde kaynakın batıdan alıyor. Evet, bakın farka, kültür farkına bakın. Cevat comarttır demektir. Allah çok comarttır. cevadın anlamı budur. Arapça'da bir adam cömertlikle belli olsa deriz buna Türkçe'de mesela bu adam cömerttir. Burada Arapça'da raculun cavad derler. sahi cavad aynen anlama gelir Arapça'da. Bir tane horuçla meşgul olsa savvam derler ona. Gece namazıyla meşhur olsa kıyamdan kavvam diyorlar ona. Bir tane eli bol olsa ona cevad diyorlar Arapça. Allah subhanahu teala nedir? Cevattir. Ondan dolayı bu ismi Allah subhanahu teala en güzel isimlerindendir. Allah subhanahu teala el-sunnet bunu bu ismi kabul etmiştir. Eydir Allah subhanahu teala hakkında Cavat ne geliyor anlamı? Allah Subhana ve teala deriz asma husnede bundan önce yüz kusur isim işleriz ee, gerçek sekiz sekizinci isimde ama bazı üç ismi bir isim altında işleriz çünkü paraleldir hepsi. Aslında Cevat'ta da e, zamanında edebilirdik Kerim, Menna'n. Bu tür isimlerden bir pakette işleyelim. Ama cavat Allah subhanehu teala hakkında diğer isimleriyle Rabbimiz nedir? Kadirdir, Haliktir, Bari'tir, Musavvirdir, Semitir, Basirdir, Cavattir, Haydir, kayyumdur Bunlar hepsi Allah'ın güzel isimlerindendir. Bu Allah'ın esma ve hüsnesindendir bu cevette Allah subhanehu ve teala'nın zatinden bir isimdir. Zatine has bir isimdir. Çünkü insan neyle cevette olur? Bu zatinden bir isimdir. Zatiyle bir isimdir. ilgilenen bir isimdir. Allah subhanehu ve teala cevette dediği nedir? Cömert. Cavatlık neyden olur? Bütün organlarıyla olur. İnsanın bir insan oğlun cavat olsa bütün organları çalışması lazım. Kalbin merkezidir bütün organların. Kendi ne yapar? Emir verir bütün organlara cavatlığı kabul eder. Adam var cavattır nefsinle verir eli titrer, gözü ardında kalır. Yen yani kulağı duyar ne dediler? Bu cömertlikten ilakası yoktur. Bütün organların cevada katılması lazım. Onun için Allah subhanehu ve teala her şeyiyle cevattır. Her şeyde cömerttir. İhsan ederken cevatle ihsan eder. Verirken cevatle verir. Comartlıkla verir yapar yaparken Rabbil alemin bir tane iyiliği verirken bol bol verir, cevap verir, comartlık verir. Çünkü her hepsi onun elindedir. Fazilet, fazıl, iyilik hepsi onun elindedir. Her şey ona döner. Ondan dolayı Allah'ımız Rabbimiz Sübhanehu Teala cevaptır. Bir kul Bir ibadet yapıyor. Karşısında Allah Teala veriyor? Bir yaptın, bir alman lazım. Neye diyor ayette geçiyor? Kehebbetin. Bir buğday tanesi. Koyursun toprağa. He? Toprak kimin? Rabbimizin. Koydun toprağa. Göce mi? Çıkar mı? Çıkmaz. Su lazım. Su kimin? Rabbimizin. Kim getiriyor suyu? Rabbimiz getiriyor. Bu filizleniyor. Başaklanıyor. Kaç tane çıkıyor? Bir şey yedi başak veriyor. Her başakta yedi yüz tane tane oluyor. Ne oldu arkadaşlar? Cava mıdır işte? Gördük mü? Bir mumin bir amel yapıyor karşısında bireylik yoktur. Yedi yüz, yedi bin istediği kadar Allah Teala ne yapıyor? Artırıyor. İşte budur cevat. Rabbimiz böyle bir cevattır. Bakın, o abid yetmiş sene bunu her devamlı tekrar ediyoruz. Böyle ibrettir bu. Abid yetmiş sene ibadet ediyor, çıkıyor Rabbinin karşısına öldükten sonra. Rabbimiz diyor seni emelinle Yoksa rahmetim la hesaba çekeyim. Terazinin önünde. Kul da bakıyor. Ben günah yapmamışım. Övünür Rabbinin karşısında. Kibirlenmiyor. Övünür. Ya Rabbi ben sana kuluğun zirvetin ettim. Yetmiş sene sana ibadet ettim. Zamanımı boşuna geçirtmedim. Beni amelimle yap. Tamam diyor. Çıkartın bir göz nimetini koyun terazinin bir tarafına yetmiş sene ameli koyun, göz nimeti ağır basıyor. Atın bunu ateşe diyor. Ondan sonra kul teslim oluyor, ateşe gidiyor. Ama hatırlıyor Allah'ın, azim Rabbinin rahmeti var, cevattır. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, ben gaflete düştüm, affet beni. Affettim seni diyor. Gördük mü? Cevat burada nasıl tecelli ediyor? Rabbimiz cevattır. Biz ne emel yapsak Rabbimizin verdiğine karşı bir şey yetmemişiz. Allah Teala malı veriyor bize. Mal veriyor bize. Kim iddia eder mal, mal kazandım. Kim iddia etse deyse ben gücümle mal kazandım sen zırca cahilçin deriz. Allah vermedıktan sonra kazanamazsın. Sen sebep aldın. Yani sebebi hakkıyla alırsın yanalmazsın. Hakkıyla asın. Sebebin hakkıyla almak da nedir? Hakkıyla Allah'a tevekkül etmektir. Sonra dünya sebeplerine olsun. Mal Allah'ındır. Allah sana malı vermiştir. Kimse giderken mal götürür mü kendisiyle? Hayır. O zaman mal senin değil. Kim dese man, malımı o bir tarafa götürürüm. O bir tarafta malımla alacağım, melekleri alacağım. He? satın alacağım, işimi yürüteceğim malımla cennet alacağım halal olsun, mal senindir. Ama o bir dünyaya bir çefenden başka bir şey götürmüyorsan mal senin değil. Amanetçisin burada. Bura kadar anlaştık, anlaştık. Malı kimindir? Rabbül alemindir. Bu dünya evren onundur. Eydi Rabbül alemin seni ehil gördü, malı sana verdi. Amanetçisin sana dedi bulara amanet et senin tasarrufundadır. Ondan sonra gelip diyor bana borç verir misin allah Teala? Borç ver bana. Mal kendisinin senden borç istiyor. <gülüyor> وَمَنْ يُقْرِظُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Kim Allah'a hasen bir karz verir? bir e allah Teala geldi borç istedi senden. Evet kıyamet diyor geldim istedim. Nasıl geldin ya Rabbi? Sen Rabbül aleminsin. Filan kulum ihtiyacı var idi, geldi senden istedi, bilmiyorsun ben onun Rabbiyim. O mal da benimdir, o da benim kulumdur. Geldi senden istedi, vermedin. Anlamı gelir, bana vermedin. Nasıl gelir kıyamet günü? Allah Teala bir kula sitem eder. Ne der? Ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Ya Rabbi nasıl sen hasta oldun, seni, nasıl ziyaret edin, sen Rabbil aleminsin. bilmedim benim bir kulum hasta oldu, sen gidip onu ziyaret etmedin. Allah Teala verse bol verir. Kendisi parasını selip senden borç alıyor. Ne için? Bu deneme ne için? Senin için. Ver kendi parasıdır Rabbil alemin, ver borç. Hasan. Pars Hasan bir müminin ihtiyacı var. Senden vurdu. Ver onu. Bu ne oldu? Bunun karşılığı ne var? Çok ecir var. Kendi Allah'ın malında, kendi yerinde, kendi mülkünde sen para şey kazanıyorsun, ecir kazanıyorsun. Niye Allah Teala bir böyle kurmuş? İmkan etsin bizi. Biz de sevdiği adama havan taç veriyor Allah Teala. Bugün havan taçtır. Kendi parasıyla, kendi de borç veriyoruz de diyor, ben hasta oldum, ziyaret etmedim beni. E kulu hasta olmuş, git ziyaret hele. O zaman sana ecir yazılıyor. Ecir de ad'afen ayette geçiyor. Ad'af muza'ife yazılıyor. Haddi hesapsız. Ve yezidullahu men yaşa. İstediğine de hesapsız artırır Yani, bir anladığımız tabirde, hesap meknesinin nasıl eskiden, sıfırları Türkiye'de kalkmadan önce özel hesap meknesi yaptırıyorlardı, Orta Asya'da bize getiriyorlardı. Çünkü sıfırları taşımıyordu. Hiçbir hesap meknesi Rabbil Aleminin hiç sıfırlarını taşıyamaz. İstediği kadar arttırır. Bu nedir? Cevattır. Rabbimiz Kerim'dir. İşte Allah Subhanehu ve Teala kerimliği, cevatlığı, sehirliği, bol vermesi haddi hesabı yoktur. Nereden bakarız? Bakın yedi yer gök, semava denizler altında canlılar yaşıyor, hepsine bol bol ne veriyor? Yemek veriyor. Bugün de bugün de insan oğlu hakkıyla, hakkıyla çıkarını bilse. Bugündeki yerdeki erzak Allah Teala verdiği rızıkları bize. Meyveleri, gıdaları, bütün şeyleri verdiği bize. Yer üzerinde bugünde kaç milyar insan var ise onun yüzlerce katı fazlası yeter mi? Yeter. Allah bol veriyor. Denizlerde kaç tane balık var? Balıkların kaç çeşidi var? Yemeklerin kaç çeşidi var? Allah Teala bize bir on çeşit yemek verseydi onudan gidamızı alırdık yetinirdik. Niye fazla? Çünkü cavattır. Allah cömerttir. Onun için hocalarımız her zaman diyerdir, Allah kerim olmasını, cavat olmasını, cömert olmasını bilmek için bir insan ilişkiye girerken Kaç tane süperim çıkartıyor? Milyonlarca. 80 milyon, 100 milyon. Ama kaç tanesi iş yapıyor bir tane. Bak milyonlar bir tanesi yumurtaya giriyor, çocuk oluyor. Bitti. Gerisi boşa gidiyor. Ne için? On tane çıksaydı nedir cevatter? Bu Allahu Teala'ya yakışır. Her şeyi bol verir. Kerimdir Rabbimiz Çünkü Allah Subhanahu ve teala Her zaman Cevadi Comartlığı sever Nasıl affû sever intikamı sevmez Merhamet sahibidir Sever onu Merhameti sever Cazayı Sevmez adili sever Adaleti sever Zulmü sevmez. Zulmü haram kırmıştır. Her zaman açık alı sever, cimri eli sevmez. Onun için Rabbimiz cevattır. Bu sıfat onun sıfatından nedir? Bir parçadır. Ondan ayrılmaz. Allah Subhanahu teala bütün sıfatlarıyla nedir arkadaşlar? Cevattır. Bütün nimetler Allah-u Teala dendir. Ne diyor Allah-u Teala Nehil Suresinde? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Ne nimet var bu evrende Allah'tandır. Ne nimet var bu evrende Allah'tandır. Hem de bol bol nimet var. Bol bol nimetler var. Kimdendir bu nimetler? Hepsi Allah'tandır. Bu nedir bu anlamı gelir? Cevaptır. Allah Subhanahu teala iste. yeterçi kuluna bir üste vereyim sana. Ama kuluna yapıyor, istemiyor. Dalıyor. Gidiyor, insana koşuyor. Başkasına koşuyor. Allah'tan iste, Allah muhakkak sana verir. İşte arkadaşlar Rabbimiz çok cevaptır. Çok terimdir. Her şeyi boldur. Cevatlığı sever. cömertliği sever. Rabbimiz comerttir, sınırsız, bir de Rabbil aleminin cavatlığı, comertlığı kullunkinden farkıdır. Kullun cavatlığı kendi yapısına göredir. Kul etten çemiktir, bir bedendir, beyni var, kalbi var, ağzaları var, ona göre ihsası var, çalışır, cavat olur. Demek ki bunlar var için demek ki sınırlıdır. Cavatlığı sınırlıdır. Comartlığı sınırlıdır. Bunda da zirvet yapılır, evet. Bir derece cavatsın, iki derecede cavatsın, üç derecede cavatsın, yüz derece limit cavatsın. Diğer sıfatlar gibi. Cavad sıfatı Allah'tan kulun ortasında müşterek bir nedir? Sifattır. Allah'tan kulun arasında. Ama kulun cevablığı nedir? Kendisine göre limiti var. Allah'ın cevabı nedir? Halik bari, musavvir razik Rabbil alemin cevabı Ve O kendisi hariç bütün evren ve içindekiler nedir? mahluktular, yaratılmışlar. Onun için insan oğlunun cevadi den Allahu Teala'nın cevadi tartışılmaz, tartışmakla nedir? Ebestir Allah kur'an-ı Ama insan oğlu, insan oğlu kendi yapısına göre bir cevadlığı var. O konuda Rabbil Alemin'le benzerliği var. Ama Rabbil Alemin'in cevadliği, cömertliği nedir? Kendine hastır. Kulda cevadlık mutlak değil. İşte biz dedik bir siperinde bir tanesi iş görüyor, yüz milyonu boşuna gidiyor. Sen de bir ekmek alırsın, yüz ekmeği çöpe atarsın. Dersin Rabbil Alemin de cavattır. Burada da senin için geçerli değil bu cavatlık. Anlatabildim? Neden? Bu israfa girer. İnsanın cavatlığının Rabbil Alemin sınırı var. Çünkü insan layık el değil. Sorguya çekilendir. Kim layık eldir? Allahu Teala. Kimse Allahu Teala'yı sorguya çekmez. Ama Allah Teala'yı Allah Teala bütün evrendekileri ne yapar? Sorguya çeker. Kimse Rabbül Alemini sorguya çekemez. Onun için Allah Teala'yı bu konuda taklid edemezsin. Ama Allah Teala'nın sınır koyduğu senin için orada cömert olursun. Allahu Teala'nın cömertliği zatının bir sıfatıdır. Mutlak bir sıfatıdır. Sınırı yoktur. İstediği gibi diyelim. Başını kaldır semaya bak. Kaç? Milyon mu diyelim? Milyar mı diyelim? Gökyüzünde ne var? Zinet var. Yıldızlar var. Gezegenler var niye bu kadar niye bir, bir işleri yok oların yani bir şey yaratmamış yaratmamış Rabbil alemin ama ne diyor diyor senin için yarattım ey kulum bu dünyayı zaten bizim için yaratmış senin için yarattım zinet olsun diye başını kaldırandan hoş görürsün kısım siyah görsen insan sıkılır Zinet olsun diye yarattım senin için. Bu kadar ya Rabbi, bu kadar. Seni seviyorum. Dünyayı senin için yarattım ey kulum. Bu zineti yarattım. Bakın insan oğlu ne kadar azimdir. Onun için Abdullah İbni Ömer Çağbe'nin önünde oturmuş. Bir tanesi diyor ya İbni Ömer bu Çağbe ne azamatlıdır ya. Vallahi diyor ne kadar azim ise ve Allah yanında azimdir ama bir müminin hürmeti Allah yanında bu çabeden daha azimdir. Onun için kul, kulluk yaptı, Allah Teala onu evreni onu hiç yaratmıştır. Allah Teala kulu için iner dünya semasına, tecelli eder, sor benden affedeyim seni. Karşıma çıkmadan önce, he? nefesin kesilmeden önce, ondan sonra sorsan da yoktur, fırsattır sor diyor. Ben geldim sana diyor. Sor. Bu nedir? Bunu kim yapar? Cömert yapar. Karşılıksız yapar bunu. Comartın da bir sıfatı nedir? Karşılıksız olacaktır. allah Teala dedi ki Be evreni yarattığına için içinden az kullar seçsin ebedi olarak kendisiyle kalçılar. O da neredir yeri? Cennettir. Onun için allah Teala cennette de bakın neler yaratmış. Cennetin, Allah-u Teala'nın cennette comartlığının haddi var, hesabı yoktur. Öyle bir ayetten açıklıyor cennetin comartlığını Rabbil Alemin. Diyor ki, ne aklınıza gelir ne hatırınıza gelir ve gelmesin de imkanı yoktur. Ufuk geniştir, her şeyi tasavvur edebilirsin. Ama cennete geçsen, senin çok tasavvur etmediğin şeyleri bulursun. Ne için? Çünkü camattır, kerimdir. Camattır. Verse çok verir. Ondan dolayı Allah Subhanahu ve teala'nın bu sifatı çok önemli bir sıfatlarından birisidir. Başını kaldır yıldızlara bak. Ne kadar yıldız var? Hadde hesabı olmadan. Bunların birçokunun işi yoktur. Sadece bizim için yaratmış zinet olsun diye. Gece olan da vahşet kapmasın bizi. Bir kısmının da görevi var. Yol gösterir bize. Başka evrende görevleri var. Dünya dengesini sağlar. Ama birçoğunun nedir? Bizim için zinet hiç yaratmış mı? Dedir nedir? Cevattır. Niye ya ya Rabbi? Birkaç bin tane açsaydın. Comarttır. verse çok verir. İyidir. Bu cevabı anladık. Rabbimiz cevabıdır, cevabıdır. Bunu nasıl hayatımıza yansıtırız? Bu hayatımıza yansıtması zaten en önemli meselelerden birisidir. Tabi dedir cevabı da kerim, Akram, menen ve vahhab bu isimlerden eş değerdir. O o derslerde neler anlatmışlar cewad ile ilgili bu da onu gerektirir. Ne desek Rabbil Alemin keremü hakkında, ikramı hakkında cewad tayin indi. Bunları hayatımıza yansıtırız. Fayda yansıtmasak bunu hayatımıza o zaman biz bu ismin anlamını anlamından bir fayda almadık. O bir tarafa kendimizle Rabbil Alemin karşısına çıkamayız. Bu ismi anlayacağız. Anladığımızdan sonra da yaşayacağız. O zaman bize faydası olur. Yoksa bize faydası yoktur. Evet. Şimdi birinci her isim gibi Allahu Teala'yı bu kadar Allah Teala bizim için dünyayı yaratmıştır ve halak lekum ma fi'l ardı cemian. Bu yerde ne varsa hepsini istisnası sizin için yarattı. Zaten bir evreni bizim için yaratmış. Cenneti, dünyayı bizim için yaratmış İbrahim. Anlatabildim. Ne demektir bu? O zaman bunu hayatımıza yansıtacağız. Böyle bir Rabbimiz ne yaparız? seveceğiz. Çok seveceğiz. Öyle seveceğiz ki nasıl sevgilimizi o kadar sevdiysak ölüme dese gir gideriz. allah Teala'yı öyle severiz. Onun uğrunda canımızı veririz. O zaman sevgi doğrudur. İcab etse canımızı veririz. Dini oğruyca canımızı veririz. Canımızı nasıl veririz? Onun dinini hacim kılmak için, onun sözünü yer üzerinde üstün olmak için canımızı icap etse elimizde tutarız Allah rızası için savaş alanlarında, davet alanında, yani savaş meydanında, yani davet meydanında kanımızı dökeriz. Hayatımızı bırakırız, ruhumuzu o meydanda Allah'a teslim ederiz. Asıl sevgi budur. Bunu yapmadıkça sen Allah'ı sevmiyorsun. Senin sözün iddiadır, hakikat değil. Hakikat her zaman ispat edeceksin. Bir kadını seviyorsun, kadın da seviyor, vermiyorlar sana. Kadın diye çeviriyorsun beni, mecnun isen bana, gel kaçırma İş ciddiyete geldi. odur meydan. Sen ne yapıyorsun? Yan çiziyorsun. Demek ki sen vakit geçirmek istiyordun. Elin altına geldi, kullanacaksın. Vaktin iş ciddiyete geldi. Yan çiziyorsun. Bu iddiadır. Sen Allahu Teala'yı hakkıyla seviyorsan hayatını koyacaksın bu yolda. Onun için bugün de arkadaşlar Bizim yaşadığımız dönem, bizim yaşadığımız dönem iddia dönemi değil. Siyahla bayaz belli olmuştur. İslam tarihine bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam tarihini çizmiştir bizim için. Ne diyor? Benden sonra 60 sene hilafettir, sonra adalet mülktür, sonra normal biraz zulümle, Olur. Sonra diyor tağuti sistem kurulur. Ne zaman kuruldu? Osmanlı devleti çökenden sonra tağuti sistem kuruldu. Alt üst oldu bütün ölçüler. Sonra diyor Allah istediği kadar gider bir de Raşid Halife dönemi gelir. Mehdi dönemi gelir. Hazreti İsa gelir, Mehdi gelir. Yani Mehdi gelir sonra Hazreti İsa gelir. Cisimde bir arada bir müddet yaşarlar. Biz hangi dönemdeyiz? Osmanlı Devleti çöktü. Biz Tahti dönemindeyiz. Bu döneminde de en şiddetindeyiz arkadaşlar. Ondan önce gözümüzü boyurlar. Ha? Yalanı bize. Ha? Adabında söylüyorlar. Şu anda bir dönemdeyiz bize hak batlıdır, batıl haktır. Teraziler yok olmuş. Kaldırın teraziler dediler. Dediğimiz dediktir. Bir böyle bir zamandayız. Eskiden 10 sene önce, 20 sene önce desek yine bir şey, e, tiyatrosu vardır. E, Birleşik Milletler şeyi kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. burada bir kukla diye koymuşlar. Bu adalet mekanizmasıdır diyorlar. Şimdi o da kalmadı, onu da kaldırdılar. Yoktur, işlemiyor. Yoktur, artık yoktur. Onun için bu dönemdeyiz. Bu dönemde sevcinin hakikati nedir? Hayatını koyacaksın. İslam uğrayacak. Bugün de hayatını koymayan İslam uğrayacak, Allah'ı sevmiyor. Ha, bu hayatı koymak nedir? Zirveti, Allah yolunda kanın dökülecek. Nerede dökülecek? Cihad meydanlarında. Her yerde cihad var. Elhamdülillah Resulullah'ın dediği gibi kıyamete kadar cihad devam edecek. Burada bitip orada çıkıyor, orada bitip orada çıkıyor. Hiçbir yerde cihad bitmiyor. Başladı bitmez. Hatta Mehdi gelene kadar. Cihad bitmez. Hayatını orada koyacaksın. Orada yapamadın davet meydanında koyacaksın. İşkence çekeceksin. Ezileceksin. Yen yani halk sen işkence verir. Davetini kabul etmez. Hak murdur, acidir, batıl nedir? Hoştur. Tatlıdır. Onun için sen hakkı söylediği için batar insanlara. işkence verirler sana. Hakkı söylediği için tağutların içine gelmez, süstürürler seni. Mahkemeler, iftiral, gazeteler hepsi senin aleyhin olur. Çekilmeyeceksin. Musulmanın hak görevi nedir? Hakkı Bayan etmektir. Malınla sevgini ortaya koyacaksın. Allah yolunda bu malı vereceksin. Ne gün hiç topluyorsun bu malı? Alışta işte Müslümanlar eziliyorlar. Suriyedeki Müslümanlar yemek bulmuyorlar. Muhayyem Yermuk, Şam'ın yanında bir semtir Filistinlilerin orada kaldığı çarpık evlerden. Yapılmış, icret etmişler 48'den. Muhayyem Yermuk'ta geçen gün bir arkadaş oraya girmiş, gizlice çıkmış, rapor yazmış. Vallahi diyor, sokaklarda ne çedi kalmış, ne çöpek, ne eşek. Kalmadı, bitti. Hepsini yediler, bitirdiler. Şimdi ölmeye başlıyorlar bu sefer. Bak, çıkartırlar fotoğraflarını, bir iskelet olmuşlar. Açlıktan, e nerede malın? Vereceksin. As, aslı sevci Allah'ı seviyorsan, iddia ediyorsan bu zamanıdır, mekanıdır. Hücün artık iddia yoktur. Çağıtta İslamiyet kalmadı. Yeter. Her şeyin noktasını koyduk. En küçük meselede alimler yazdılar, çizdiler, tevril kitaplara döküldü. Her şey yazıldı, bitti. Bugün tevri günüdür. Hodur meydan meydana emme günüdür. Çağıtları çağıtlar bizi cennete götürmez arkadaşlar. 100 seneminden yazsan, en güzelini yazsan, yaysan bu seni cennete götürmez. Bu ne zaman bura işledi? Bu çağırın içindeki bedene yansıdı. O zaman ne olur? Senin terazin yan ağır basar, yen günah tarafı ağır basar. Cehennem tarafı, cennet tarafı. Onun için asıl sevci bugün de Allah'ı seviyorsan bugün de hudey günüdür. Evet. Yerine göre davet yerine göre cihat yerine göre mal yerine göre e e e tartışma yerine göre her şey yeri yerine göredir fıkıh. Doğru fıkıh budur. Ama muhakkak bir yerde olacaksın sen. Ama bu üç yerde değilsen sen senin iddiadır sevci <gülüyor> hakikat değil evet bu sevciyi de böyle meydana çıkartmamız lazım Allah'ı seviyorsak Allah cömerttir, bu kadar vermiş bize bizden bir şey istemiyor koy meydana diyor bu sevciyi neyle koyarsın hayatınla koysan comartın hakikisini sınırsız cömertliği nerede bulursun Allah'ın ebedi olarak ziyafat yerinde o da neredir cennet. Allah'ın ziyafeti başka varlıkların ziyafetine benzemez. Rabbil âlemin haliktir. Ekremul halk ekremindir. Ekremul akramin ne verir? Bir verir haddi eşi dengi benzeri Kendisi gibi yoktur. Kim cenneti görmüş? Kim cennet gibi yaratabilir? Bak Resulullah ciddi gördü, bize anlattı. Anlattığının haddi hesabı yoktur. Onun için kimse cennet gibi yaratamaz. Allah nasıl eşi benzeri yoktur, cennetinin de eşi benzeri yoktur. Evreninin de eşi benzeri yoktur. Ondan dolayı arkadaşlar, hakiki Rabbimizin yanına gitmek istiyorsak bu sevgiyi bugün de ispat günüdür. Bugün bize bu isteniliyor. İslam için çalışacağız. Hayatımızı ortaya koyacağız. İşte görüyorsunuz bütün İslam aleminde ne olmuş? Müslümanlık yok olmuştur. Her yerde Musulmanın kanı en ucuzdur. Parası, hırsızlara, haydutlara nedir? Yağmadır. Erzi namusu meydanda kalmış sahipsizdir. O zaman bugün hakiki gündür. Bugünün cereyi sevginin gereği meydanda olacaksın. Canınla çalışacaksın. Hatta ben diyorum ki bir günde cemilerini yakacaksın. Artık dönüş yoktur diyeceksin. Nasıl Tarık İbn Ziyad Endülüs'e geçtiğinde cemellerini diyorlar yaktı. Askerlerine dedi, "Düşman önünüzde, arkanızda deniz var. Düşmandan katsanız boğulursunuz. Üzerak denizi geçemezsiniz. O zaman önünüzde bir çare var. Yen meydanda şehit ölürsünüz, yen zafer alıp aziz yaşarsınız." Bugün o gündür, o Başka gün değil. Bugün de bugün o gündür. Bakın Akla bayaz belli oldu. Her şey meydandadır. Oyun oynanılıyor. Orta Doğu'da İslam dünyanın bütün haberleri bakın Orta Doğu'dur. Her şey burada. Bütün çanaklar burada kırılıyor. Orta Doğu'da neden? E Bizi sevmiyorlar. Bizi istemiyorlar. لن يرضى عنك الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارِ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتِ Allah teala diyor ya Muhammed diyor Hristiyanlar Yahudilerden bir şey bekleme, Olar senden, onlar senden onları razı edemez, ne yapsan razı edemez. bir şey bir bir, bir zaman razı olur, dinin namaz geçi balor orada da uysan benden değilsiniz, o zaman bizler bunlardan bir şey beklemeyelim Evet arkadaşlar, hakiki sevgi budur işte, Allah teala'yı seviyorsan. Allah Teala'yı Allah Teala'yı seviyorsan ortaya koyacaksın. İkinci Allah Teala'yı ikinci ne? Cömert, cavat sıfatını hayatımıza yansıtmak için ne lazım bize? Ne lazım bize? O comart'tan kerim sifatı etten gibidir. Ayrılmaz birbirine. Kişisi birbirini tamamlar çünkü. E i̇yidir bir comart adama. Neye comart olur bir insan? Çünkü o comartlıktan hoşnut oluyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki, say hadiste, Men, لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْوَبُ Kim Allah'tan sormadı, Allah Teala ona ne yapar? Kızar. Allah Teala ona kızar. Neden? Allah Teala comartlıktan hoşnut oluyor. Sen ne yapacaksın? Kulluğun gereği Allah -u Teala'dan isteyeceksin. Allahu Teala sana bol bol versin. Allahu Teala hoşnut olur Onun için biz Allahu Teala'dan isteyeceğiz. Allahu Teala'dan soracağız. Her şeyimizi ondan isteyeceğiz. Allahu Subhana Teala eğer bize kızmasın. Kızsa rahmeti yok olur üzerimize. Rahmeti gelsin üzerimize. Allah-u ne isteyeceğiz? İsteyeceğiz. Onun için soracağız. Soru denedir, nedir? Dua edeceğiz. Her şey kendisini check-up yapsın. Ne kadar dua ediyorsun cünde allah Teala? Halbuki allah Teala dilin ucuyla duayı sevmez. Kalbin huzuruyla duayı sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve antum وَاَنْتُمْ bil بِالْإِجَابَ Böyle dua et ki muhakkak istediğim verilir bana. Bir yere gidiyorsun, istediğin verilir. Mesela sana diyorlar, üç şey iste, veririm sana. Sen ne istersin? Üç önemli şeyin istersin. Çünkü muhakkak olacaksın O zaman en önemli şeyler nedir hayatında onu isteyeceksin. E Allah Teala'da her ne istesen, bin istesen, trilyon istesen, muhakkak verir sana. O zaman, Nasıl istersin onu? O üç şey gibi. Böyle isteyeceksin. Yok ben gidip bir şansımı deneyeyim isteyeyim. Böyle olmaz. Rabbil alemindir bu. Rabbil alemin işi nedir? Ciddidir. Onun için kul istemesi lazım. İstemelerin de yerleri var. Her zaman istenilir. Ama Allah-u zamanlar mekanlar koymuştur. Zamanlarda son üçte biri e, son üçün ön saatinde değil mi? İşte, son, Üç, değil. son üçte biri tecelli ediyor rabb Alemin dünya semasına ey kulum var mı benden isteyen affeden affedeyim isteyeni vereyim. O zaman isteyeceksin. Mekan olarak camiler Allahu Teala randıva yerleri. Patron sana randıva verse gel Müşkületin var ise haftada bir gün gel bana anlat. Nere gidersin patronun yanına? He? Koridorda mı? Kapıyı da arabaya binerken hayır. Aklı selim oturmuş bürosunda gider istersen. Patrona geçsen, kapı açarken isteyene etsen, seni ne yapar? Kızar. Gidersin koridorda istersen kızarsın. Ama gireceksin yanına. Allahu Teala'nın yeri neresidir? Camiler nedir? Allah'ın evidir. Gidip evinde isteyeceksin kendisini. Beş vakit namazda dua müsteceptir. Azamnın ikamet arasında dua müsteceptir. Seferde dua müsteceptir. Zulma uğradın dua müsteceptir. Hasta oldun dua müsteceptir. Yani yerini, zamanını, fıkhını da bileceksin. İsteyeceksin ki Allah sana kızmasın. İstemesen sana kızar. O zaman sana kızmasın Rabbil Alemin, çok isteyeceksin. Ne kadar istesen o kadar razı olur senden. Allahu Ekber. Asıl comartlık da budur. Ben ne kadar cömert patronuysam senin isteğin hiç bitmiyor. Sen yahu, çok oldum derim sana. Yani sen bir etme ya, gözünü sevin. Bir sınırı var değil mi? Hep senin de hiç isteğin bitmiyor. Bak gördün mü? allah Teala benzemez insan oğluna. Haliktir. Biz mekulukuk zayıfız. allah Teala istiyor. Ne kadar bak her şeyden korktun kaçarsın ondan. Allah'tan korktun Allah'a kaçarsın. Kimden çok istesen seni kavar. Ama Allah'tan ne kadar fazla istesen o kadar seni yakında getir. Ha bu beni hakkıyla tanıyor bak. Çok istiyor benden. O zaman çok isteyeceğiz cemaat. Elimizi kaldırıp 24 çağır dua edeceğiz. Ama dua da kalp huzurıyla ne dediğimizi bileceğiz. Adabinde elhamdülillahtan başlayacağız, salavattan başlayacağız. Adabinde dua edeceğiz. dua etmeyeceğiz, kötü şey yapmayacağız. Adabinde hakkımızı isteyeceğiz, tecavüz etmeyeceğiz. Allah'ın önünde durmuşsun sen, azametin önünde. Va kalbiniz inansın ki bu dua müsteceptir. Evet, bu ikinci. Üçüncü, yansıtma hayatımıza fayda. Cevat dedik nedir? Comarttır. Allah comarttır, cömertliği sever ve verdikçe hoşnut olur. Diyor ki, bu, bu sifatta kullarında olmasını isterim. Kendi yapılarına göre bu sifatı canlandırılmaları lazım. O zaman cevat olacağız. biz. Cevat nedir? Cömert olacağız. Bu cömertlik de bu cömertlik de bir ders ister. Nasıl cömert oluruz? Ne kadarımız kaldı? 10 dakikamız kaldı. Ya biz yeni başladık derse sanki. Bu aslında tek başta bir ders olur. Nasıl cömert olurum? Çok şeyi var bunun. Cömert olacağız. Alimler diyorlar ki bir kul cömert olmak için Allah subhanahu teala'ya bu konuda benzemek için ki mutlak benzeyemeyiz bunda. Ama Allah tealenin kulluk sınırında benzemek için on tane alanı var comartla. Bu alanları da kendimizi teste tabi tutacağız. Bir, nefsimizle cömert olacağız. Nefsimizle cömert nedir? Yani bu nefsi Allah ister de bizden anında vereceğiz. Allah nasıl ister bizden nefsimizi? He? Öldür benim için kendini, intihar et benim için kendini, haşa. Kurban et benim için kendini, haşa. Ne ister bizden? Kanını dök benim için. Nerededir o? Dinini savunmak için. Din kime kinayettir? Allah'ı savunuyoruz. Allah'ın sözünü savunmak, kendisini savunmak. Onun için bu canını nefisi verdin Allah yolunda bu nedir cömertliğin en büyük zırvətidir. E zaten bu nefsi sana Allah vermiş. Bir de senden dürü gelmene ödünç ver bunu. Ve ama Allah yanında hayır kalırsın. Bak her çeş ölür. Ama şehitler ölmezler. Bunu da bilemeyiz nasıl. Kim ne derse desin dinlemeyin. Ne derse konuşsalar batıldır. Çünkü Allah ni bilmiyoruz nasıldır. Onun için Allah Teala diyor, "Şehitler benim yanımda haydir. Indallahi ahya." Allah yanındadılar. Allah nerededir? Cenadedir, arşedir, nasıl haydir, ne yerdedir bilemeyiz mi? Bu şehitler de bilmez ama bir sıfat tavırıyor. Yürzakun diyor. Orada rızıkları var. Demek şehitler ölmezler. Haydiler. Bunu ne zaman biliriz? Hakikatin anlarız. Şu anda teslim oluruz. Hakikatin ne zaman anlarız? İnşallah şehitlerden cennette olduğumuzda sorarız. Ahmet kardeş sen şehit oldun. Gittikinden sonra bu zamanı neredeydin? Orada anlatırlar seni. Şu anda intiham Evet, nefsimizden en büyük comartlıktır bu. İkinci comartlık İkinci comartlık sen makamınla cömert olursun. Yani ben Allah beni kral yapmıştır. Yönetici yapmıştır. Bunu, bu yöneticiliği Allah yolunda kullanırım. Ne olur? Comart olurum. Bu mavki makamı Allah yolunda kullanırım. Bakanım, müdürüm, patronum iki tane adamın üzerine Allah beni idareci koymuş. Bu makamı onlar için kullanırım. Bu da nedir? İkinci makamdır. Nefisten sonra. Çünkü zordur. İnsan koltukta oturdu. ene Gelir ona. Ne olur? Çıkar peşimde olur. Onun için ne yapacağız biz arkadaşlar? Bu ikinci olduğun koltuğu da cömert olacaksın. O koltuğu Allah yolunda kullanacaksın. Bol bol o koltuğun hakkını vermek nedir? Cömertliktir. O koltuğu Allah yolunda kullanmak cömertliktir. Üçüncü cömertlik insan oğlu nereden öğrenir? Cömertlik senin rahatlığından Şeyf Uşağından cömertlik vereceksin. Allah yolunda, yani benim hakkımdır bu kadar uyuyum, benim hakkımdır bu kadar diyeyim. Oları kendi nefsini zorlarsın Allah yolunda onu kullanırsın. E bu da rafahiyetten veriyorsun. Cömertlik şart değil para verdin dedik malını verdin. Bak nefsimi verdim, koltuğumu kullandım. He, şimdi neyimi mi kullanıyorum? Rahatımı kullanıyorum. Zamanımı kullanıyorum kimi için? Allah yolunda. Evet bu da cömertliktir. Dördüncü arkadaşlar comartlık alanı ilminle cömert olacaksın. Yani sana Allah bir elin vermiş. Yani bir meselede bir meseleyi biliyorsun. Başkaları cahil de bilmiyorlar. Onu ne yapacaksın? insanlara anlatacaksın. İlimde comart olacaksın. Yok ilmi cizleyeceksin. İlmi ketmetmek haramdır. Bir de alimler daha ince teraziye bakıyorlar. Diyorlar ki elim, elim comartlığı alimler sorduklarında bir meseleyi detayıyla açıklamaları, açıklamaları lazım. Karşı tarafını fiçrindeki o meseleyle ilgili bütün şüphetleri, cehaleti gidermeleri lazım. Mesela adam geliyor soruyor alime, Hocam bu caiz mi? Hayır. Bu caizdir, evet. Bu cömertlikten ilakası yoktur. Evet, hayır. cömertlikten ilakası yoktur. Ne diyeceksin? Evet, bu caizdir. Çünkü bu meselen Allah-u Teala böyle yapmış, delili budur, filanı budur. Böyle olmasa böyle olur. Gördün mü? Yani öyle cevap verir hiç sene. Bakın Allah Teala Hz. Musa'dan sordu dedi "Vama tilke bi-yeminek?" "Yeminek ya Musa." Ey Musa, bu sağında nedir? Allah Teala bilmiyor mu? Biliyor. Bize öğretiyor. Nedir bu sağında? E, "Ya Rabbi sen bilirsin." işte bu ağacımdır. derdi. Asandır. Biter dedi. Işte. Ne dedi? "Bu asay, bu benim asamdır. Ehşü bir <gülüyor> koyunumu sürerim içinde. Valli bir <gülüyor> bazı şeylerin de yaparım içinde. Alimler bilir niye böyle cevap verdi Musa? Evet, hayırdan verebilirdi. İşte bu nedir? Detaylı vereceksin cevabı, cömert olacaksın. Ve lev Musa orada en hem bu bu illeti var. Hem de Hz. Musa Allah Teala'dan fazla alışveriş etme istiyor. Ne Allah Teala'dır bu? Ne kadar konuşsam hoşnut olurum koştu. Onun için fazla konuşmaya çalışıyor. Haycanından, Rabbil Alem'in önünde durmuş. Allahu Ekber. Onun için alim ilimde de cömert olacaktır. Bir de soru sordu, detaylı verecektir. İşte. Soran da yere elmi olsun bunu. Bazen alimlere soruyor, bir tanesi gelip soruyor. Cahildir. Adam datayı veriyor. Önce bir şey anlatıyor. Hatta hedefe gelirken, yok hocam ben bunu istemedim, ne diyorsun? Olmaz. Dinleyeceksin. Adabınlendir. Ne kadar cahil olsan, alime bir soru sordun, o alimdir. Ne konuştığını bilir. O süsmeden sen hocayı, alemin sözünü kesmeyeceksin. Muhakkak o bir şey biliyor anlatıyor sana. Çünkü sana evet hayır verse bu sefer o cevabın anlamasın. İkinci soruyu sorarsın o cevap değil dili. Bunun önünü kesmek için adabindendir. Alim konuştu. Evet. Sen belki ilk konuşanda anlamıyorsun. Dursun başka bir yere vurdu ama sözünü bitirende bakarsın hakikaten senin bütün beynindeki İçinci, üçüncü soruyla giderdi. Evet. Bu da nedir? Elimde cömertlik. Sonra beşinci vacahetinde insanın bir cahi var, bir mekanesi var, bir itibarı var toplumda. Onu onda cömert olur. Yani bir tane geldi dedi bana ya Abdullah Hoca seni filan tanıyor. Sözün onun yanında geçerlidir. Sana saygı gösterir. Benim de bir işim düşmüş. Belki diyersin benim işimi yürütür. Ben burada ben inşallah" derim, tamam unuturun. Yani, ya kardeşim benim işim var. Ben adamdan bir şey istesem o adam da benden ister. Olmaz. Desem ne olur? Cömert değilim. Hemen koşacağım. Evet, madem ben elimden bir şey yapıyor, burada cömert olacağım. Cömert olacağım. Karşılıksız gidip koşacağım o adamın işini yapacağım. Altıncı bedenimizden cömert olacağız. Bedenimizden cömert olacağız. Hatta alimler diyorlar, bedenine cömert olacaksın. Yani şimdi bu bedenin bir hakkı var üzerimizde. Anladınız mı? Biz bu bedenden mesulüz. Biz istesek bunu taş atarız. İstesek bunu cennete koyarız. Ebedi olarak. Onun için bu bedenden biz mesulüz. Buna da cömert olacağız. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hadiste, şerif hadiste, Müslim'de geçiyor. Yusbihu ala kulli seleme min ehadikum sadaka. Her eklemlerine, her gün doğar bir sadaka üzerine vaciptir senin. Her ekleminin üzerine bir sadaka vaciptir. Bunları da sayıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İçi tane iki tane aralarını barıştırsan bu bir sadakadırsanız. Bir insan kendi merkebine şefkat gözüyle baksa o zaman yani el yende, elin altındaki insanlara, yende diğer hayvanlara şefkat gözüyle baksa bu bir sadakadır. Sonra diyor ki güzel bir söz söylemek sadakadır. Kardeşinin yüzüne gülümsemek sadakadır. Erken namaza gitmek, camide namazı beklemek sadakadır. Aziyeti yoldan kaldırmak sadakadır. Evet Beden, bedenimizin üzerinde comor dolayacağız. O zaman bunu günde yapacağız. Kendi bedenimiz için. Onun için bazı alimler diyorlar ki müminlerin bedeni sağlıklı olur. Neden? Çünkü sadakasını veriyor. Evet. Biz hastalık deposuyuz. Neden? Çünkü sadakayı vermiyoruz. Verirsek de bunu hesaba katmayarak, bu niyet olmaz. Bilmiyoruz ki. O zaman bileceğiz vereceğiz. Şifa istiyorsan bol sadaka vereceksin beden üzerine. Evet. Yedincisi yedincisi neyle cömert olasın kendi hakkınla cömert olacağız. Bir tane benim hakkımı çiğnedi. Hemen affedeceğim. Cömert olacağım. Yok hakkım hakkır dedikim dediktir. Anlatabildim mi? Bir gün bir ashab vardır. Ebi Damdam. Ebi Damdam salih bir sahabeydir. Bir gün sabahıydır. Geldi camiye dedi ki mı? Allahım dedi. Benim ne malım var sadaka verin. İnsanlara bir faydam olmuyor sadece benim hakkım var. Kim hakkıma tecavüz etmişse ben hakkımı ona halal ediyorum. Ancak böyle sadaka yapabilir Bundan daha cömert olunur mu? Resulullah ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Hadis-i david'de geçiyor. Men yestati'i <Sessizlik> münkum en yekûneke ebî zamzam Kim eee kim istese, kim isterse, Abu Zamzam gibi olsun. Kim edebilir onun bolsun olsun? Heh, kim yapabilir onun bolsun Men istata. Elinizden geldikçe bunun gibi olun. Çoğumart olun. Bir tane senin hakkına tecavüz etmiş, gıybetin yapmış, malın almış. Madem iş sulha geldi, bir şeye geldi, git hakkın hala yok. olmaz illa. Vakkan davasında Allah Teala diyor, kısas haktır. Hayat var kısasta. Kısas olmasa hayat yok olur. İşte bugün de kısas yoktur, hayat yok olmuştur. Diyor ki, eğer bir tane babanı öldürmüşse, şeriat sana izin veriyor, senin emrinle o o şakı Kadı diğer sene, istersen bunu öldürerim, çünkü sabit oldur, bu canidir. Kadı hüküm veremiyor. Kadinin ki hükmü var? Yen bunu öldürür, yen affeder. O da kimin elindedir? Senin elindedir. Kadı geldi, sen kadisin burada. Velisi. Der ona, istersen bu adamı öldürerim. Çünkü bu senin babanın hak, batıl yere öldürmüş, hak etmiş ölümü. İstersen bunu affet. Senin elindedir. Evet, hayır. Bunun hayatı senin elindedir. Allah Teala ne diyor? O hakkındır. Hangi kararı versen senin hakkındır. Ben bu hakkı sana verdim. Ama diyor affetsen senin için daha öyledir. Gördük mü? Cevatlık budur. Kerim budur. Comartlık budur. Comart olacaksın. Affedeceksin. Allah Teala affetmeyi sever. Sekizinci neyle comart olacağız? Sabrımızda comart olacağız. Dayanacağız. Sabr edeceğiz. Ben bir arkadaşım hakkıma çok hata yaptı sabrettim sabrettim Ya sabur taşıyayım ben. Artık sabredemiyorum. Hakkımda yaptım tepçi verdi. Cimmar değilim. Cömert adam sonuna kadar sabreder. Evet bu da bir cömertlik. 9. huluk ahlakımızda cömert olacağız. Özellikle Resulullah ne diyor? Bir Müslümanı karşılamak güler yüzden bu bir he, sadakadır. O zaman ahlakımızda comart olacağız. Arkadaşlarımızı ikramla karşılayacağız, güler yüzle karşılayacağız. Surat yapmayacağız. Her zaman cömert olacağız. Bu sıfatta. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki comartlık e, sabır diyor, tereziden ağırdır. La tehkuranne minel ma'rufi şey'en. وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاءَكَ وَوَجْهُكَ مُنْ بَسِتٌ اِلَيْهِ Benim hiçbir şeyim yoktur, bir eylik yapayım. Ama diyor eylik terazide çok ağır basar. وَلَوْكِ <gülüyor> Kardeşine cüler üzülük karşılasan onu, o cüler üzülük senin sunidir. Karşılasan onu bir sadaka desen. O bir maruftur, güzel ameldir. Evet, onuncusu, En büyük de nedir? Sabırdan sonra insanların elindekinden kendi nefsini münezzeh kılacaksın. Gözünü insanların elindekine tikmeyeceksin. Bu konuda cömert olacaksın. Yani kimseden karşılıklı bir şey istemeyeceksin. Ben bunu yapsın, bana böyle deseler. Bana bunun karşılığında mükafatını versiler. Bunun karşısında bana eğilip yaptılar. Bana hediyeler getirsinler. Caz bunu hiçbir şey her şeyi Allah rızası isteyeceğiz. Burada cömert olacaksın. Evet, cömertlik arkadaşlar en büyük Allah'ın sevdiği sıfattır. Onun için biz cömertliği kendi hayatımıza yansıtacağız. Kendi hayatımızdan bir parça yapacağız. En sonunda bir noktaya dikkat etmek istiyorum. Comartlıkla he, israfın arasındaki ince bir fark var. Onu bilmemiz lazım. Dedik comartlık vereceksin karşılıksız. İsraf nedir? İsraf ihtiyacın haricinde fazlasıyla vermektir. Onun için Malın üzerimizde iki hakkı var. Bir, hakkı malın üzerimizde bir vacip olan hakkı nedir? Zekattır, nefakadır. Allah'ın emrettiği haktır. İkincisi, hak nedir? Ondan düşük. Malın hakkı üzerimizde nedir? İnsanlara borç vermektir. Misafiri ikram etmektir. Anlatabildim mi? Hediye vermektir. Bunlar nedir? Hakk dedi. Ama bunlarda da bir ölçü var. İsraf etmemek lazım. İfrat tefritten kaçmamız lazım. Ne cimri olacağız? Comard'ın ziddidir. He? Elimiz böyle olacak. Ne de böyle olacak ki kendimize bir şey kalmasın. Bunun ortası bulunsun. Anlatabildim mi? Yani haddinden fazla dedik ki versen bu israftır. Haddiyle versen bu cömertlik. Cömertlik de karşılıksız olur. Vereceksin, koşacaksın. 10 tane yerde cömert olacaksın dedi. Karşılıksız beklemene, karşılığını sadece Allah'tan bekleyene. İsraf nedir? Haddi aşıyorsun. İhtiyacından fazlaya veriyorsun. Mesela bir tane fakir geldi, bir ekmege ihtiyacı var. Sen ona iki görsen versen israf ettin. Bak demir misaf gitsin, cirit atsın. Hatta böyle yerde de hakkı neyse birini vereceksin. İsraf etmeyeceksin. Limiti budur işte. Evet, Allah subhanahu teala bu güzel sifatı üzerimize tecelli etmeyi nasip eylesin. Hepimizi comartlıktan bizi mahrum eylemesin. Bizi ve bizden gelen sülalemizi cömert etsin. Cimrilikten bizi Allah saklasın. Cimri Allah'ın düşmanıdır. Allah cimrileri sevmez. Allah bizi cömert etsin. Cömertlerden eylesin ki Allah-u Teala bizi sevsin. Allah geçmişlerimizi ve geleceklerimizi affeylesin ve merhamet eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.